Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli Diyanet TV izleyicileri, İlmihal programımızın bu yeni bölümüne hoş geldiniz. İnşallah bundan öncekilerde olduğu gibi bundan sonra bu ve bundan sonraki bölümlerimizde de hepimiz için faydalı, yararlı bilgileri paylaşmaya çalışacağız, devam edeceğiz. Bildiğiniz gibi bu İlmihal programı çerçevesinde bir Müslümanın Gerek ibadet hayatıyla, gerekse günlük hayatıyla ilgili olmazsa olmaz temel dini bilgileri sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Daha başta inanç esaslarıyla başladık, ibadetlerle devam ettik. Daha sonra da yine günlük hayatımızdaki helal ve haramlarla ilgili ölçü, ilke ve hükümleri kısaca sizlere özetlemeye çalışmıştık. Bu çerçevede şimdiye kadar ee, helal gıda, yiyecekler, içecekler e, ve bunlarla ilgili e, hükümleri, bilgileri aktarmaya çalıştık. Bundan önceki birkaç bölümümüzde de e, bir e, Müslümanın e, kılığını, kıyafeti, giyinmesi, süslenmesiyle ilgili işte e, ipek giymekle alakalı, ipekli kumaş giymekle alakalı ve yine ee, i̇nsan bedeninde kalıcı bir takım izler bırakan, eser bırakan, işte dövme ve benzerler gibi bir takım e, müdahalelerle ilgili e, dini bilgilerimizi, dini sınırları sizlere aktarmaya çalışmıştık. Bugün de yine benzer bir konu yani aynı konunun devamı sayılacak e, tarzda e, yine bedenimizde, insan bedeninde bir takım kalıcı izler, bir takım değişiklikler e, yapan... E, Tıbbi müdahalelerle devam edeceğiz ve bunun devamında da yine benzer konuları sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Bu konu estetik müdahaleler yani estetik ameliyat konusudur değerli izleyenler. Bildiğiniz gibi son dönemlerde teknoloji çok gelişti. Özellikle tıp teknolojisi ve cerrahi tıp son derece yeni yeni usuller, yeni yöntemler ortaya koymaya başladı. Dolayısıyla bu gelişmelere paralel olarak günümüzde hem tedavi hem de vücudun dış görünüşünü güzelleştirmeyi amaçlayan bir takım estetik ameliyatlar giderek toplumda yaygınlık kazanmaya başladı. Bunu hepimiz biliyoruz. Tabii bu konu nispeten yani bu teknolojinin gelişmesiyle birlikte yeni bir konu olduğu için bütün boyutlarıyla bunlarla ilgili fıkhi bilgileri klasik fıkıh kaynaklarımızda bulmak, aynen bulmak, bunlarla ilgili doğrudan bir açıklamaya rastlamak tabii ki mümkün değil. Dolayısıyla bunları yine hem bu fıkıh eserlerimizdeki bilgiler, hem dinimizin genel ve genel ilke ve amaçlarıyla birlikte değerlendirerek, bunlarla ilgili yine de dini hükümleri ortaya koymamız gerekiyor. Hepinizin bildiği gibi günümüzde bu estetik ameliyatlar, Genel olarak ya tedavi amacıyla ya da daha güzel görünmek, biraz da dikkat çekmek amacıyla yapılıyor bildiğimiz gibi. İnsan bedeninin, vücudun herhangi bir organında ister doğuştan, ister sonradan olsun diğer insanlar tarafından yadırganan, yani insanın psikolojik olarak etkilenmesine sebep olabilecek bir anormallik ya da yine buna benzer bir fazlalık bulunursa, bunun ameliyatla düzeltilmesi elbette ki yaratılışı ve fıtratı bozmak olarak değerlendirilmemekte. Bu bir tür tedavi işlemi olarak kabul edilmektedir. Mesela diyelim ki bir hastalık sebebiyle saçları dökülen ya da bir kaza sonucu burnunda, kulağında, gözünde ve benzerleri bir takım organlarında bir takım kayıplar yaşayan, Vücudunda doğuştan ya da sonradan meydana gelen bir takım şekil bozuklukları bulunanların, yani bu bozuklukları, bunları estetik ameliyatla düzeltmeleri, bu şekilde bir tür tedavi etmeleri, aynı şekilde yine toplumumuzda sıkça karşılaştığımız gibi bedeninde yanık izi, yara izi, ameliyat izi gibi anormallikler bulunan kişilerin bu şekilde estetik olmaları, Bunlar bir tür tedavi sayılıyor değerli izleyenler. Bu tür operasyonlar bizim fıkıh bilgilerimiz tarafından da yani bir yaratılışı ya da fıtratı bozma olarak değerlendirilmemekte. Bu bir tedavi, bir ilaçla bunların giderilmesi olarak kabul edilmektedir. Çünkü bu müdahaleler de amaç kişinin yaşamını zorlaştıran, ...ona bir şekilde zarar veren bu durumun ortadan, kaldırılmasını, ortadan kaldırılmasıdır. Bunu amaçlamaktadır. Elbette ki insanın psikolojik durumu ve sosyal hayatını olumsuz yönde etkileyebilecek... ...aynı şekilde diğer insanlar tarafından garip karşılanabilecek... ...bu tür anormal görünümlerin bir takım tıbbi müdahaleler ile düzeltilmesi... ...bunların türüne, niteliğine göre bir nevi zaruret ve ihtiyaç olarak da değerlendirilebilmektedir bizim fıkıh alimlerimiz tarafından. Ancak burada dikkat edilmesi gereken bir nokta var. Bu e, psikolojik rahatsızlığın basit bir rahatsızlıktan ötem, yani insanın gerçekten hayatını olumsuz anlamda etkileyebilecek e, ve e, gerçekten de e, yaşamasını zorlaştırabilecek ...bir e, nitelikte ve ya da aşamada olması gerekmektedir. Yoksa işte yani fazla bir kendisine sağlık problemi çıkarmadığı halde, psikolojikmen de e, etkilenmediği halde... ...ya işte e, biraz daha iyi gözükeyim, daha e, iyi olsun, daha güzel olayım düşünceleriyle bunların yapılması e, doğru bulunmaktadır. Yani kişinin bu durumun onda takıntılı bir hal almış olması gerekir... Ya da e, en azından sosyal ilişkilerinde ciddi bir bozulmaya yani insan içine çıkmaktan çekinmek gibi gerçekten hani psikolojik bir e, probleme yol açmış olması gerekiyor. Yani bu durumlarda işte bu özel durumlarda e, konunun e, uzmanlarından da yardım olarak yani hem güvenilir hem de dindar hekimlerin görüşleri doğrultusunda bu kişiye bu somut olaya özel olarak istisnai nitelikte bir takım fetvalar verilebilir. Ee, aslında bu şekilde tedavi amaçlı olarak yapılan bu estetik e, müdahalelerin caiz olduğu, e, Hz. Peygamber'den nakledilen bazı hadislere de dayandırılmaktadır. Ee, yani belki günümüzdeki gibi aynı nitelikte, e, aynı ölçekte değil ama en azından ilki olarak, prensip olarak oradan da yardım alınmaktadır. Mesela Hz. Peygamber yani rivayet edildiğine göre, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem döneminde, Arfece adlı bir sahabi bir savaşta bu burnunu kaybediyor. Sonra işte tedavi amacıyla gümüşten bir burun yaptırıyor. Ancak bu burun koku yapıyor yani gümüşün niteliğinden dolayı. Koku yapması üzerine de altından bir burun yaptırılmasına Hazreti Peygamber tarafından bizzat müsaade ediliyor. İşte burada da aslında tedaviye yönelik olarak... ...bu tür müdahalelerin caiz olduğuna bir örnek teşkil etmiş oluyor. Hatta belki ileride altınla ilgili konuyu da ele alacağız. Hani Tedavide bizzat erkeklere için çok da uygun olmayan altının kullanılmış olması da... ...tedavi amacının ne kadar önemli insan hayatı bakımından ve dinimiz bakımından ne kadar önemli olduğunu da bize göstermiş oluyor. Yani izleyenler bu estetik amaçlı müdahaleler... E, bu fıkıhta e, daha önce açıkladığımız e, tıbbi gerekçeler bulunmadığı e, zamanlarda ya da hallerde e, bunlar e, yaratılıştan verilmiş olan özellik ve şekillerin değiştirilmesine yönelik olarak kabul ediliyor ve bunlar fıtratı bozan ve yaratılışı bozan ...tıbbi müdahaleler, bedene müdahaleler olarak değerlendiriliyor. Dolayısıyla tedavi amaçlı olan estetik e, uygulamalarla e, bu şekilde e, tamamen başka amaçlarla yapılan estetik müdahaleler... E, ...dini hükmü, fıkhi hükmü bakımından da birbirinden ayrılmış oluyor. Nitekim son zamanlarda gerçekten çok yaygınlaştığımızı gördüğümüz üzere insan bedenine daha genç veya daha güzel görünme ya yani modayı takip etme ünlü bir kimseyi taklit etme yani onu benzemeye çalışma ona benzemeye çalışma ya da imaj imaj değiştirme gibi çok değişik amaçlarla yapılan estetik müdahaleleri estetik ameliyatları da görüyoruz bütün bunların hani tedavi amacına yönelik olmayan bütün bu müdahalelerin genel bir kural olarak caiz olmadığını da söyleyebiliriz mesela günümüzde Tıbbi hiçbir gerekçe olmadığı halde işte yüzün gerdirildiğini, e, burun, burnun e, kaldırıldığını veya burnun ya da çenenin şeklinin e, değiştirildiğini, e, kulakların küçültülüp işte göğüslere ya da dudaklara silikon e, uygulaması yaptırıldığını ya da daha önce de e, açıkladığımız üzere çeşitli şekillerde dövme e, yaptırmak gibi bir takım müdahaleler yapıldığını görüyoruz. Toplumumuzda bunlara sıkça karşılaşıyoruz. Yani İslam dini insanın e, genel bir prensip olarak doğuştan getirdiği özellik ve şeklinin değiştirilmesi ve e, bu amaçla da yapılacak her türlü estetik tasarruf ve müdahaleleri, tıbbi müdahaleleri e, hoş karşılamıyor. E, bunları e, fıtratı ve yaratılışı bozmayı hedef alan müdahaleler olarak e, değerlendiriyor ve kesi, kesin bir şekilde de yasaklıyor. Yani bu konuda bazı ayetlerden de... E, bazı ayetlerin de bu konuya ışık tuttuğunu görüyoruz. Nitekim Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de daha önce dövme konusunu ele alırken de söylemiştik. Allah'ın yarattığını değiştirme kapsamında gördüğü hem dövme yaptırmayı hem de güzelleşmek amacıyla saça saç ekletmeyi, dişleri törpületerek yani olağan halinden çıkararak bir tedavi amacı da olmadığı halde dişleri törpületerek arasını açmak, kaşları almak ve kazıtmak gibi bir takım uygulamaları kesin bir şekilde yasakladığını daha önce de ifade etmiştik. Elbette bunların istisnaları da var. Her kuralda olduğu gibi bunun da istisnaları var. Nedir bu istisnalar? Mesela kişinin bu estetik uygulamayı düşündüğü organının, ...aynı zamanda başka fiziksel, fiziksel e, sağlık problemlerine yol açması da söz konusu olabilir. E, tabii tamamen tedavi amaçlı olan yapılanlara onu söylemiştik. Yani burada kastımız şudur. Hem estetik yapmak istiyor ama bu aynı zamanda da bazı fiziksel e, sorunlara da yol açıyor. Yani bir anlamda bir gerekçesi de vardır. Mesela bir kişinin burnunun şekli sebebiyle aynı zamanda onun sağlığı e, zarar görüyorsa... ...mesela bu durum onun nefes almasını engelliyor ya da ağrı e, verme gibi başka bir e, sağlık sorununa yol açıyorsa, işte bu eğriliğin giderilmesinde bir sakınca bulunmak, e, bulunmamaktadır. E, tabii ki bütün bu anlattıklarımızda e, dikkate almamız e, gereken bir şey, bu insan bedeni üzerindeki tasarruflar, özellikle de bu estetik cerrahi müdahalelerle ilgili, Genel bazı kuralları dikkate almak gerekiyor. Belki bunları yani yukarıda anlattıklarımızı da içine alacak şekilde bazı maddeler halinde ifade etmekte yarar var ve bu konuyu da bu maddelerle beraber bitirmiş olalım. Öncelikle insan bedenin üzerindeki bu tasarruflara ve özellikle de estetik cerrahi müdahalelere ancak bir tür tedavi olarak tıbbi ihtiyaç ya da zarurat halinde başvurmak gerekiyor. Yani genel ilkemiz bu açıkladığımız gibi. İkincisi, e, bu estetik müdahalelerden önce ve ondan farklı bir şekilde daha kolay ve daha basit, aynı zamanda da sağlık bakımından daha yararlı, sağlığa daha uygun bir başka bir yol ya da usul varsa öncelikle bu yola başvurulmalıdır. Zaten hani estetik konusunda bir zaruretin, ihtiyacın ortaya çıkabilmesi için diğer alternatiflerin, diğer seçeneklerin bitirilmiş olması lazım, tüketilmiş olması gerekiyor. Üçüncü önemli bir ilkemiz de değerli izleyenler, bu tıbbi ve estetik müdahaleler selim fıtratı ya da yaratılışı bozma ya da doğuştan gelen özellik ve şekli, yani bir insanın yaşın ve kendi karakterinin, tabiatının gereği, icabı olarak meydana gelen gelişmeleri değiştirme kastı taşımamalıdır. Yani insan yaşlanıyor, yani ben daha genç gözükeyim, olduğumdan daha farklı gözükeyim şeklindeki müdahaleler çok da uygun değildir. Bunlar aynı zamanda da diğer insanları aldatmaya ya da Başka şekilde e, gözükmeye yol açmaktadır. Dolayısıyla hani bu müdahalelerin hileye aldatmaya ya da yanlış anlaşılmaya da yol açmaması gerekmektedir. Böyle bir e, amaç ya da hedefte taşımaması gerekiyor. Tabii ki e, kuşkusuz her şeyde olduğu gibi e, burada dinimizin genel bir ilkesi, genel bir sakındırması olarak da karşı cinse benzeme kastının da bulunmaması önemli bir ilkedir. Ee, bir başka önemli husus, bu tür müdahalelerin e, gerçekten etkili olacağına dair ya da yararlı olacağına dair, sağlıklı olacağına dair galip zanla yani baskı bir, baskın bir kanata dayalı e, bir e, bilginin, bir kanaatin bulmuş olması gerekiyor. E, ya da e, bunun hem bir yararının olması ya da en azından kendisinden bir zararı ortadan kaldıracağına dair e, galip zanla yani baskın kanaata dayalı bir bilginin bulunmuş olması gerekiyor. Yoksa e, bu şekilde herhangi bir bilgi olmadan, bir kanaat olmadan e, rastgele bu tür müdahalelerde bulunmak insan sağlığına büyük zarar vereceği için e, bu konu e, sakıncalı e, kapsamına girmiş oluyor. Değerli da TV izleyicilerim, bu beden üzerindeki... E, bu bazı tasarruflarla ilgili bu özet bilgilerden sonra sonra isterseniz yine insan bedeni ve kılık ile ilgili bir başka sınırlayıcı e, konuyu e, özellikle yine bu süslenmeyle e, kılık kıyafetle ilgili e, önemli bir e, dinimizin e, sınırlayıcı e, konusunu e, burada yine sizlerle e, paylaşmaya çalışalım. O da altın ve gümüş kullanımıdır biz İslam dini hemen her devrin yaygın zinet eşyası olarak kullanılan bu altın gümüş ve diğer bazı maddeleri e, Elbette ki önemsemektedir bunlar için e, bunların değerini kıymetini ortaya koymaktadır ama bunlarla ilgili özellikle günlük kullanımızla ilgili de bazı e, sınırlamalar getirmektedir daha önce e, hatırlayacaksınız İpek elbisenin, ipek kumaşın özellikle erkeklerle ilgili olarak bir takım sınırlamalara tabi olduğunu sizlere aktarmaya çalışmıştık. Benzer bir durumun altın ve gümüşle, gümüşle ilgili olduğunu da görüyoruz. Özellikle erkeklerle ilgili olarak... Altın kullanımı yani bir şey olarak e, süs eşyası olarak ya da bir takı olarak altın kullanımı ile ilgili sınırlandırmalar Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine dayalı olarak bizim İslam ümmeti için, İslam dini için e, önemli bir e, farklılık olarak da, önemli bir e, sınırlama olarak da e, her zaman için gündemimizde yer almaktadır. E, İslam bilginleri tarafından Birçok fıkhi hükümün dini dayanılığı olarak bir hadis-i şerif değerlendiriliyor, ele alınıyor. Bu hadis-i şerifte Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Altın ve ipek ümmetimin erkeklerine haram, kadınlarına ise helaldir. Bir başka hadislerinde de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Altın ve gümüş kaplardan bir şey içmeyiniz ve bu ikisinden yapılan tabaklarda da bir şey yemeyiniz. Çünkü bu tabaklar dünyada müşrikler için ahirette de sizin içindir diye buyuruyor Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bazı benzer hadis-i şeriflerde de yine sahabeden başka rivayetlerin geldiğini de görüyoruz. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem altın ve gümüş kaplardan yiyip içmemizi, ipek ve dibaç, dibaç yani bir ipek kumaş çeşididir, ipek ve dibaç giymemizi, ve ipek üzerinde oturmamızı yasakladı şeklinde sahabeden bu tür rivayetler gelmektedir. Benzer şekilde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem altın yüzük kullanmayı yasakladı diyerekten yüzükle ilgili özel bazı rivayetlerde söz konusu olmaktadır. Bu altın-gümüş kullanımı ile ilgili bir başka olay da şöyledir. Yine bu bizim fıkıhçıların, fıkıh bilginlerinin ortaya koyduğu hükümlerin de delilini teşkil etmektedir. Onlara yön vermektedir. Bir rivayette yani Buhari'nin rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem altından bir yüzük takıyordu. İnsanların da altın yüzük edindiklerini gördü. Bunu görünce de altın yüzüğü atıyor ve bunu artık hiç takmayacağım diye de etrafındakilere duyuruyor. Bunun üzerine de insanlar kendi takmış oldukları yüzüklerini de çıkarıp atmışlardır. Tabii ki hepinizin bildiği gibi Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabe için örnek teşkil ettiği için onun bütün hareketlerini takip ettikleri için bu o çıkardığı için onların hepsi de bu altın yüzüklerini çıkarmışlardır. İşte bu hadisleri, bu rivayetleri ve dinimizin bu konuyla ilgili genel ilkelerini değerlendiren İslam bilginleri e, altın ve gümüş ziynetin e, özellikle e, kadınlar için e, helal olduğunu ama erkekler için e, yasak olduğunu belirtmişlerdir. Hani kadınların e, biraz da Fıtratları gereği onların yaratılışının yani bu şekilde süslenmeye takı takmaya daha fazla meyilli olmaları dolayısıyla biraz da burada insanın fıtratını dikkate almış ve dinimiz yani bu konuda kadınlara bir ruhsat tanımıştır. Erkeklere ise bu konuda bir yasaklama getirmiştir. Tabii erkeklere bu yasağın neden olduğu tam anlamıyla hikmetini tam olarak kavrayamayız. Bunlar e, gerek altın kullanımı gerek ipek kullanımının erkekle yasak edilmesi biraz da taabudi konulardır. Elbette bazı hikmetlerine muttali olabiliriz, bazı izahlar yapabiliriz ama tam anlamıyla bu yasağın aklen izahını e, tatmin edecek şekilde e, yapmamız mümkün değildir. Nitekim sahabe de or orada hiç sorgulamadan, e, Hazreti Peygamber o yüzükleri çıkardı diye onlar da e, çıkarmışlardır. Ama yine de bunun izahını yapanlar, yani erkeklerin hem fıtratını e, dikkate alıyorlar. Yani süslenmeye, takı kullanmaya çok fazla e, yatkın olmayan karakterlerini dikkate alıyorlar. Ama aynı zamanda da, o zaman takılan yüzükler yine mali anlamda belli bir değer ifade ettiği için yani bunların lüzumsuz yere piyasadan çekilmiş olması, toplumdan çekilmesi, bu şekilde bunların stok edilmesi çok da uygun gözükmediği için bunun erkeklere yasak edildiği şeklinde bazı izahlarda yapılmaktadır. Ama biz yine tekrar edelim yani bu tür izahlar sadece işin hikmetini ortaya koyma anlamındadır. Yoksa bunun tam olarak gerekçesini bilmiyoruz. Altın ve e, e, ipek e, bu ümmetin erkeklerine bu dünyada yasaktır ama ahirette de bunu kullanacaklardır. Demek ki hani özü itibariyle bunun bir kötü olduğundan dolayı değil onlar için getirmiş olduğu bir yasak olarak değerlendirmek daha uygundur. E, bu altın ve yüzük kullanmanın sadece e, yani bir zinet eşyası olarak değil başka türlü kullanımları da vardır. Biraz da isterseniz onlardan bahsedelim. Mesela altın yüzük kullanımı. Evet altın yüzük kullanımı aynı zamanda bir takıdır, bir zinettir. Ama günümüzde özellikle biraz da bunun bir nişan sırasında yahut da evliliğin bir sembolü olarak bunun nişanesi olarak takıldığı da vakidir. Yani bir süsten ziyade ya da bir takı olmaktan ziyade bu evli olmanın ya da nişanlı olmanın bir alameti olarak da kullanılmaktadır. Her ne şekillerde kullanılırsa kullanılsın bu altın yüzük kullanımının erkeklere haram olduğu konusunda da yani İslam alimlerinin çoğunluğunun kanaati vardır. Yani genel yasağı dikkate alarak yani erkeklerle ilgili genel altın kullanma yasağını dikkate alarak Altın, hangi hangi amaçta olursa olsun altın yüzük kullanmanın yasak olduğu konusunda yani hem mezheplerin hem de fıkıh bilgilerinin çoğunluğunun ortak kanaati vardır. Ancak bu konuda hem klasik dönümde, dönemdeki bazı rivayetleri dikkate alarak hem de e, bu yüzük kullanmanın e, asrı saadetteki e, amacıyla Günümüzdeki amacının değiştiğini dikkate alarak günümüzde hani bu yüzük kullanmanın sebebinin yani bir takı olmaktan ziyade bir nişan alameti olduğunu dikkate alarak bu konuda cevaz yönünde görüş beyan edenler de vardır. Azınlıkta olarak diyorum yani bunu özellikle belirtiyorum. Mesela kamil miras bunlardandır yakın dönem İslam bilgilerinden kamil miras bunlardandır. Bu konuyu tabi din İşleri yüksek kurulumuz da ele almıştır. Bazı gerekçeler ileri sürdükten sonra sonuç olarak bu hatıra ve evlilik alameti olarak kabul edilen altından yapılmış nişan ya da evlilik yüzüklerinin yani alyans diyoruz bunlara biliyorsunuz. Bunları kullanmanın caiz olduğunu ama hani bu konuda ihtiyatlı davranılması gerektiğini tavsiye etmektedir. E, tabii ki hani altınla ilgili çok net Hz. Peygamber'in erkeklere yönelik yasaklamaları bulunduğu için bu konuda kesin şüphe de ortaya çıktığı için doğru davranışın bu ihtilaflardan, bu şüpheden uzak durmak olduğunu ve ihtiyata göre amel etmemizin daha doğru olduğunu tavsiye etmiştir Yani bizim Din İşleri Yüksek Kurulumuz. Ama yine de günümüzde yani sadece bir nişan ya da evlilik alameti olarak bu altın yüzük kullanan kişilerin kesin bir şekilde haram işlediğini söylemek de bu anlamda doğru değildir. En azından şüpheli olarak gözükmektedir. Ama son zamanlarda hepimizin de bildiği gibi erkekler bir nişan alameti olarak ya da evlilik alameti olarak altından daha ziyade gümüş kullanmaya başlamışlardır. Dolayısıyla bu yönde de örf oluşmaya başlamıştır. Eğer yaygın bir örf oluşmuşsa bu ihtiyaç da ortadan kalkmıştır. Yani başka alternatiflerle yani gümüş alternatifiyle bu sembolü, bu e, nişanı da e, ortaya koymak mümkün olduğu için e, altın kullanmaktan mümkün mertebe kaçınmak ve bu konuda dinimizin bu yasağını da her zaman için dikkate almakta yarar vardır. E, yine bu altın ve gümüş kullanımı ile ilgili bir başka hususta değerli izleyenler bu altın ve gümüş e, şun evde bir eşya olarak ya da bir takım başka e, gereçler, araçlar olarak kullanılmasıdır. Ee, az önce açıkladığım nedenlerden dolayı İslam bilgilerinin geneli altın ve gümüş kaplardan yemek yemenin ve bunlardan bir şey içmenin caiz olmadığı kanaatine varmışlardır. Bu konuda büyük ölçüde de bir görüş birliği vardır. Yeme içme ile ilgili bunu söylüyoruz. Ama yeme içme dışında mesela hani abdest alma bu tür kaplardan abdest alma ya da başka başka da bunları kullanma konusunda da e, Yine çoğunluğun görüşü aynı yöndedir. Yani onlar da bunun caiz olmadığını e, söylüyorlar. Ama bu konuda yani yeme içme dışındaki kullanımlar konusunda farklı kanaatler serdedenler de e, olmuştur. Bazı e, mezhep imamlarının e, efendim işte altın ve gümüşten yazı aletleri e, işte ev eşyası olarak kullanılması konusunda yani çoğunluk bunu yasak olarak kabul etmekle beraber bazılarından cevaz yönünde de bazı rivayetler gelmektedir. Mesela Ebu Hanife'den gümüş kaplamalı kaptan içmeyi ya da bunlardan abdest almayı yine aynı şekilde gümüş kaplamaları eğer kullanmayı ve aynı şekilde gümüş sırmalı sedire oturmayı caiz gördüğüne dair bazı rivayetlerde bulunmaktadır. Yani özellikle de bu içinde altın ve gümüş karışık olarak bulunan bir takım kapları kullanmayı yine caiz gördüğüne dair bazı rivayetler bulunmaktadır. Ama biz burada çoğunluğun görüşünü bir kez daha tekrar etmemiz gerekirse, yani bu tür ister yeme içme şeklinde kullanılsın, isterse başka amaçlarla kullanılmış olsun, bunların caiz olmadığını, bu konuda genel kanaatin bunların kullanmasının uygun olmadığı yönünde olduğunu da ...belirtmemiz gerekir. Ee, i̇şte bu şekilde... E, ...bu gerek... E, ...altın ve gümüş kullanımı... ...gerek estetik müdahalelerle ilgili... E, ...bilgilerimizi burada tamamlamış oluyoruz. Bundan sonraki bölümlerimizde... ...yine bu günlük e, hayatımızla ilgili... ...başka konularla ilgili... ...dini hükümlerimizi, sınırlarımızı... E, ...ölçülerimizi sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Ama isterseniz bugünlük ya da bu bölüm olarak burada kalalım, bununla ihtifa edelim. Bir sonraki bölümde yine sizlerle beraber olmak dileğiyle hepinize sağlık ve afiyetler diliyorum.